Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Vesekar'ın hayatından inşallah bazı örnekler. Allah-u Teala öyle kulları var ki bunlara evliyalar dönüyor bunlara. Evliya. Bunun tek veli geliyor. Şu evliya oluyor. Hazreti Vesekar'ın işte bunların biri. Allah tablul konekine bizlere evliye hakkında. Esizü billah ben rahim. Ela inne evliya Allah. Ela uyarı edatı. Beyran'ı buyuruyor. Dikkat edin. Uyarı. İnne evliya Allah'ı. Allah'ın direccali evliyaları. Evliya Velinin çoğulu veli ise dost anlamaya geliyor. Allah Teala'nın dostları. Yani bu kullar Allah'ı sevmişler, Allah onları sevmiş. La havfe alehim ve la hum yahzenun. Veliler yürüyor. Onlara korku yok onlara. Onlar hüzün de duymayacaklar. Demek Allah'ın veli kullarına onlara korku yok. Onların için hüzün, keder yok. Bu korku ne zaman olmayacak bunlara? Tabi dünyada değil. Çünkü ne kadar mesela evliya da olsa, peygamber de o kişi de, Allah korkusu yine o kişi de olur. Yine ne kadar kişi evliya, peygamber de olsa, dünya imtihan yeridir. Burada insanlar her işte şey gelebilir. Ancak bunlar Ölüm andan itibaren artık bunlardan korku kalkıyor. Nedir korku? Hüzün. korku, istikballe bağlantılı. Gelecekle bağlantılı. Allah dostları onlar ölüm haline girince artık onlardan korku kalkıyor onlardan. Yani ölümden korkmaz, kabirden korkmaz, mahşeden korkmaz ona korku kalkıyor. Hüzün Keder duyma. Üzüme bu da nedir? Bu da geçmişle bağlantılı. Evliye makamına ermeden, yani kişiyi tam ruhsal olgunlaşmadan, ölen kişi artı ne yapacağız bizler orada? İçimizde pişmanlık olacak. Yani kabre konduğumuz zaman oradan bakacağız ki, dünya hayatı uçtu gitti elimizden bir kuş gibi. Hayat orada başlıyor. O zaman bakacağız acaba o kabirleri getirebildik oraya. Tabii dostlarımız çok, hatamız çok, tembelliğimiz çok, geçerliğimiz çok. O zaman ne yapacağız? Eyvah, ah çekme, hüzün duyma. Neye buraya bir şey getirememişim diye daha kabirde bu. Hemen mahşer hesabı çekilince tabii oraya artık kişilikeni yiyecek orada. Demek ki Allah dostları. Onlar elhamdülillah dünyada yapacağını yapmış böyle. Yani son işini kullanmış, gücünü kullanmış, öyle çalışmışlar. Bunlar kimler Allah'ın veli kulları? Evliler kimlerdir? Ellezine amelü, ellezine işte Allah'ın veli kulları şu kimseler ki amelü, önce bunlar iman ettiler. iman. Bunların imanı İmanı tahkiki deniyor. Kişinin bir iman. Hiç şaşmaz bir iman. Allah بالغcelerjali. Ve kim ki ve bunlar dünyada hayatteyken de müttekilerdir, takva sahipleridir. Nedir takva sahibi? Allah'tan korkan, her türlü günahtan sakınan, her türlü şarta koşullardan Efendim işte mecbur kalım olmaz bunlarda. Olmaz bunlarda. Vadin Leyla'bın yasaklamıştır. Ona kaşınmışlardır. Lehul <gülüyor> büşra. Onlar için Mevla buyuruyor, Rab'bin buyuruyor. Onlar için büşra vardır, müjdeler var onlara. Müjdeler vardır. Şirah ve filahı. Hem dünya hayatında hem ahirette. Demek ki bir kimse evliya makamına erişti mi? onlara Allah tarafından müjceler gelmeye başlar rüyasında güzel rüyalar görür Bir medyona öğreleri kişi Müken de iş ilhamlar gelmeye başlar ve fil ahire Ahet alemine gışarıken de da Ecelyaına başına koyduğu andan meRT gelir yana başına sakına korkma hüzün duyma yerin cennet diye buna müjde verirler. Kabre konulduğu zaman gelirler, buna müjde verirler. Bu hadi i kerime ile ehl-i itikadı şudur ki Allah'ın cil-i cil veli kulları vardır, Allah'a dostları vardır. Şimdi bir hadisi kutsi okuyacağım inşallah. Hadisi kutsi şu anlama geliyor. Ayet-i Kerime'de hem anlamı hem nefis. Kelimeler Allah'a Celle hadisi hadis ise bu da nedir? Manası Allah'a Celle Celaluhu ama kelimeler Peygamber'imize aittir. Yani ayet-i Kerime'de gelen vahide hem mana hem kelimeler harfler hepsi Allah'a Celle Celaluhu. Ayet-i Kerime'de. Hadisi kutsı ise peygamberimizin gönlüne ilham şeklinde bir anlam bir mana verilir. Sonra peygamberi kendi kelimelerine anlatır. Bunun için hadisi kutsı hadiken yan gelince arada çok bazen fark vardır. Bu hadisi kutsı diyor Allah Teala Mevla'mız İzaa'e kadına galip alel abdi bir kulumun gönlünde eğer galip olsa, üstün olsa, en üstün olsa, el işli galibi, Allah ya Kulumun benimle meşguliyeti, kulumun bana dönüşü gönlünde, kalbinde, her şeyin üstüne çıksa, garibe çalsa, ceayetü ve uguyet evi ve fi O kulumun Gönlünde en sevgili şeyi, eldeti şeyi zikrimi kılarım Mevla buyuruyor. O kulun gönlüne ilahi zikir Allah'lardan veriliyor. İlahi zikir. Yani kul artık elinde olmadan onun gönlünden nasıl yerden çıkan bir kaynak suyu. Durmadan fışkırır, fışkırır taşar. Tatimiz devamla akarı gelir. Bir de Kişi bir vahşesine mesela özel havuz yapar kişi. Havuz nedir? Evet su doldurulur. Tazeye gelen güzeldir ama zamanlar tabi su bozulmaya başlar. Ağırlaştırır, kopma başlar. Ama yerden kaynayan su sürekli hem canlı hem temiz olur. Şimdi bir kimse kendini allah Teala zikretmeye zorlasa bu havuza doldurmaya benzer. Kul kendini zorlar. İşte Allah zikedeeyim, çok sevapmış, şöylemiş, böylemiş. Ama işten gelmiyor mu kalbinden? İşte yüz kere bunu okuyayım, on kere bunu okuyayım. Kişi okurken hatta okurken kişi usanç gelebilir kişiye, yorgunluk gelebilir kişiye. Ama kişi bu ortaya gelse, gelse kalbinden zikir olan fışkırsa, buna gibi fışkırsa kul deli gibi olur bu sefer. Allah diyor kul yanar bu sefer. Bu ne zaman oluyor? Demek ki bunun da ilk alt yapısı nedir? Allah Teala buyuruyor. Kulumun meşgûiyeti benimle olsa. Bu galip olsa gönlünde. Yani kul hep Mevla ile beraber olsa. He is Allah Teala buyuruyor. Kulumu bu en gönlü sevmiş şeyi? Husan zelkini kulunun gönlü zikir kulunca Tam zikri deyince Kur'an-ı Kerim okur, Allah'a zik eder, namazı kılar, Allah için insanlara tebliğ eder, sohbetini yapar. Hep Allah işi olacak yani ne olsa olsun. Hep bunu zikrede bunlar. Kulumun gönline mevla buyuruyor. Zikrimi verince aşık hani kulum bana aşık olur buyuruyor. Ondan sonra aşk hali başladı aşk. Aşk var bir de sevgi var. Sevgi aşk arasında çok muazzam bir fark var. Bir insan bir çiçeği sevebilir. Bir kişi bir kediyi sevebilir. Ama insan kedi aşık olmaz. Aşk bir ateş kalpte. kalp ateştir. Kalbi yakar. Tabi Allah aşkı kullanırsa Allah deyip yanar kalbi yanar. Kalpte böyle bir aşk ateşi belirince kişinin kanı da Bundan dolayı rengi değişir. Kişine bakıldığı zamanlar koyu sarı gibi görünen kişi Aşk ilgi. Bundan çoğuunu kalkar bunlardan ama bir anda Allah diye yanlar fırlar yani hasta bile olsa buna duramazlar bunlar. Onlara yehaet verir bunlara ve aşık tuhu velabiriyor. Kulu bana aşık olunca. Ben de ona aşık olurum Mevla buyuruyor. Karşılıklı. Fîze <gülüyor> <gülüyor> aşık tühü ve Mevla Ben kul aşık olduğum zaman refat-ı ve fima beyni ve beynehü. Aramızdaki hicab perdeyi kaldırım Mevla buyuruyor. Yani kul hakkı yakın Allah ile beraber zaman buyuruyor. Şimdi bu ayet gelme hacıp kutsiden şu an diyoruz böylece Allah'ın dilejaliği böyle kulları var. Allah aşık olan, Allah'a diye yanan, Allah da onları sevmiş, aradan perdeden kalkmış. Şimdi inşallah hazı veslere karniye. Hadi şiir okuyorum inşallah. Nur alemleri inne hayre tabiin Tabiinin en hayırlısı. Biliyorsunuz peygamberimizi görenler, bülü çağında iman gözüyle onlar sahabe oluyorlar. Yani peygamberimizin zamanında peygamberimize iman ederek, peygamberimize onun sohbetinde bulunan bir kişi, bülü çağına ermişse, hatta peygamberimizi görmese de, ama sesini duymuşsa yine sahabe oluyor. Çünkü meşhur bir sahabe vardır. İkinci müezzin. Ümmüklü mazretleri gözleri görmezdi. Tam gözleri görmezdi. İkinci müezzinde. Peygamber gözleri göremedi o. Ama iman etti. peygamberin bulundu. Duydu. O da sahabe. Büyükten oldu, oldu. Peygamberimizi hayatta bir kişi görmüş. Ama onu iman etmemiş. Su imana gelse bile o sahip olamıyor. O tabiine giremiyor. O makam veremiyor. Haysi veysel karanede o da tabiinden. Yani sahibiyi görenlerden. Peygamberi göreni görenlerden kendisi. Tabiinden. Ama hayret tabi'in. Tabi'nin en hayırlısı en üstünü. Recul'ün peygamber devam ediyor tabi en hayırlısı Recil'ün bir erkebi kişi ki yukallehü üveys peygamber diyor ona üveys denir İşte Türkiye'mizde Veysel diye adı böyle meşhur olmuş Türkiye'mizde aslında asıl asıl asıl üveys ve lehü valetün onun annesi var peygamber diyor aslında huve biha o üveys de Annesine karşı çok bağlı, itaatkar annesine karşı. Demek Ümeyye'nin özeliğin birden bu. Annesine karşı bu kadar itaatli olması, ona bağlı olması. Lev aksemi alallahi. O Ümeyye bakınız, peygamberimiz görmedi, peygamberimiz görmedi. Tegini peygamber, görmedi. Bu da peygamberin mucizesi olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Eğer o Ümeyye Allah yemin bir şey için. Mesela hava'da uçacağım diye yemin etse. Kaçırsa Allah'ın yemininde doğru kılar. Allah'ın bu doğasını kabul eder. Yani bir şey yemin etse gelir Allah tarafında. Vekane bir bey oldun. Onda bir hastalık vardı. Beyaz deniyor. Baraz hastalığı, cid hastalığı vardı. Ve bu geçti. Femruhuh. O Medine'ye gelince ona emredin yani ona söylüyor, rica edin ondan. Hele estağfirullahüm, sizin için istiğfar eylesin. Peygamber'e bakınız. tabiinden ama Peygamber'in hesabına buyuruyor. O Medine'ye geldiği zamanlar gelecek ileride yani gelecek. Ona söyleyiniz hatta o e selamına söyleyiniz buyurdu. O size ümmetime istiğfar etsin. Yine adı bir tane daha şey oku bu konu inşallah. Bu madretleri Seyhkül Ümmeti Rejül'ün Ümmetinden bir kişi gelecek ileride Medine'ye Yukarlı Üveys el karaniyü. Üveysi Karani denilen Bir kişi Medine'ye gelecek. Karani Bizler Karani'yi çekeriz orada. Aslında kareli Karen Yemen'de bir köy adı. O köyde doğup büyüdüğü için Üveysi Karani deniyor kendisine. İşte Arapçada bir usul vardır. Sonra bir Yahye getirilir şeddeli. Mesela Bağdat ise Bağdadi denir. Şamlı ise Şami denir. Basra ise Basravi denir. Basi denir. Ve inne şefaate hülfü ümmeti o üveysin şefaati peygamber ümmetim hakkında mis rebiyar ve mudar. İki kabile var Arabistan'da vardı. Bunların hem halkı kalabalık hele bunların koyunları çoktu. Bu rabiyar ve mudar kabile koyunlarının sayısından fazla on ümmetime şefaat olacak bir peygamber buyurarsız deri. Refil yine aynı adasının devamı rivayeti şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İnni lecidü nefs rahmani Rahmanî min Kıblel-lî Yemenî deyamıyor. Bakra Tevhanbe Yemen de Yemen'e de. Yemen'den yürürüyor Medine'den. Ben diyor Yemen'den Rahman'ın kokusunu alırım diyor o adam. kokusu Peygamber'e buyursa terapi yürüyor. Halbuki Medine'ye gelmeden Tevhan hayatayken geldi. Geldi ama Görüşmek nasip olmadı. Hasüvis Yemen'in Karen köyünde O büyümüş. Babası erkence ölmüş. Bir anneciği kalmış kendisinin. Annesinin de gözleri ama görmüyor şimdi. İlli ayağı da kötülmüş annesinin bakın şimdi. Annesi illa ayağı kötülür. de görmüyor anneciğini. Tek oğlu var. Onun Hazreti var. Kimse de başka yok. Hazreti Yemen'de tabi diğer sahabeler gördü. Peygamberimizin haber aldı. iman etti. İman etti. Hatta Übeysi diye bir evde makam var. Übeysi makamı vardır. Yani üstatsız o makama çıkabilen fırlayabilen kendi yetenekleriyle. Bu da nedir? cezbe, ihlas. Yani bir insanda ihlas. Sırf Allah esas olacak gönlünde. Amaç olmayacak. Bir de cezbe. Bu çekildemi fırlayabilir. Hazreti Reis kendisi Yemen'in Karanköy'ünde deve çobanlığı yapıyormuş arada. O civarda. Ama kendi devleri yok ama. Başkalarının devlerine gidiyor. Deberlerse onlara gidiyor. Onlara gidiyor. Ondan sonra koşarak evine geliyormuş, anneciğine süt veriyormuş. İşte artık bunlara ihtiyacını görüyormuş kendisinin. Onunla meşhur oluyor. Bir insan iman konusunda olgunlaştıkça, o kişi kendisini istemesin, her makam kendi cezeleri vakti gelince. Aynen bu madde de böyledir dünyaya yeni doğan bir çocuk yeter ki çocuğun sağlığı yerinde olsun çocuk afetlerden teyden korunsun, ana baba çocuk ister istemesin çocuk emeklemeye başlar yürümeye başlar konuşmaya başlar böyle aşama aşama her makam çocuk geçer aynen manevete bunun gibi Kul bir şey beklenti olmasın. Başka bir şey olmasın. Yeteri kulun gönderiye Allah Zücala. Kul Mevla'yı sevebilsin. Kul yönelsin. Kul hiçbir şey beklemesin. Bir makam beklemesin. Ama kul yola yolda yürüdükçe her makam vakti gelince olan tecelli ederek olaydı. Böyle. Has üveyse de önce fenafir Resul'den makam veren makam. Peygamber aşkı sevgisi. Artık öyle bir duruma gelir ki şu anda gelir zamanlar peygamberden başka göremiyoruz şu anda. Nereye baksın? Hep Peygamberin hayali ruhaniyeti. Her gece biraz Peygamber ruhaniyetiyle karşılaşıyorum. O peygamber aşkı sevgisi yakıyor, yakıyor, yakıyor. Hazri o makamda. Yemen'e okudan bir tabi Arabistan'a, Medine'ye Niye gidemiyor? Annecini bırakamıyor ama şimdi. Annesi hem gözleri görmüyor hem elaya kötürüyor. Annesini mu, durmadan. Anneciğim bana izin ver de bir Medine'ye gideyim. Şu dünya gözüyle bir de Resulullah bir göreyim anneciğim diyor. O kadar sen biraz sabredebilsem yani. Annesi en sonunda izin verdi. Git oğlum Medine'ye. Ama Resulullah Aleyhisselam Hazretleri evinde ise evinde onu gör. Görüş. Hemen dön gel. Eğer evde bulamazsan sakın bahşede gitme ama. Dön gel buyurdu. Annesi de tabi o da boş değil muhtemelenler. Şimdi Mevlüt'e gidiyor ya Peygamberimiz'in doğumu ile ol sadeften doğdu, ol danesi bakınız. Ol sadeften doğdu, ol dur danesi. Sadef, denizden çıkar, işte inci çıkar böylece. Şimdi her şeyin zarfı, kabı içindeki maddene kadar değerli ise onun kabı da o kadar değerli olur. Mesela kişilerin hurda demirleri var. Nereye konur bunlar? Adi bir sandığa konurlar hurda demirler. Ama altın, gümüş, burada sandık konmaz. Yani bir mücevher ne kadar bir şey değerliyse onun konduğu kap da o kadar değerli olur. Ne kadar büyük evliya varsa onların anneleri de hep der insanlar onlarda efendidir. Hazreti ve annesi de Oğluna hemen izin vermiyor. Neden vermiyor? Oğlunun durumunu biliyor. Peygamber görse dayanamayacak ama. Onun için. Oğlun Medine'ye git. Çok ağlanca, yalvarınca. oğlum Medine'ye git. Resulullah Aleyhisselam evde ise gör. Hemen dön. Ev yoksa sakın başkalarını aramayın. Hemen dön gel. İzin aldı tabi. Yemen çöllerinden geliyor. Yemen... Medinenin güneyinde kalıyor, aşağıdan, yani, bir öbür tarafta kalıyor. Önce Mekkeden geçiyor, tarif Mekkeden geliyor. Hazrî vez koşa koşa o çölleri açtı, Medine geliyor. Yani Medineye tabi gelen zamanlar o zaman Medine'de asıl saadet var. Demem asıl saadet, teğamli ruhaleti var Medine'de. Yani o dönemde. Medine'ye kim geldiği gelsin Daha Medine şehrine geldi mi? Başka orada havaya girirdi orada Medine'de. Yani bugün bile az çok bir eşteri var ama hele o dönemde Peygamber Efendi'ye iken o sıhhatte Medine başka bir alemdi. Oraya gelen kişi orada mutlaka değişirdi kendisi orada. Hazreti da Medine'ye geliyor. Artık konuşamıyor, ancak soruyor. Peygamber evine tarif ediliyor. Eve geldi. Eve geldi ama Peygamberimiz Hazretleri o gelmeden az önce evine çıkıp meşce gitti Peygamberize bakınız. Az bir eve gelince baktı Rüşşullan evi, Peygamber evi, Peygamber kapısına geldi. Ama yanar dahi bir kan gönlü yanıyor, Rüşşullan yanıyor. Öyle yanıyor, yanıyor, yanıyor. Sanki ifrat patlayacak orada. O aşk görüşü yanıyor. Bağırdı kapı. Ya Allah. Sesi de kısık ama. Ya Allah. Haz Ayşe Sıddıka validemiz o anda evdeymiş. Resulü evde yok. Meşritte. Uzak bir evine meşgid. Bir duvar bir Bitişik. Peygamber'in evi. Meşrinin duvarın yanında. Ya yani bugün Peygamber'in türbe üstüne bulundu ya. Peygamber'in evi orasıydı. Razum tutarken o meşritti o zamanlar. Yani... ...hemen bir duvar dönüyorsun... ...bu kadar bence. Dedi ki Aşkı mescitte... ...evde yok. Evde yok mu dedi. Şey bir ah çekti... ...sanki bir alev çıkmış ağzından. Çıktım... ...annem bana bu kadar izin verdi ama dedi... ...böylece. İzin verdi bana dedi. Şimdi burada tabi... ...Hazrı Üveys o aşk halinde... ...ki aşk bir nevi... ...biraz da dillik anlamına da gelir... Yani beyin filanında yanar. Kişi ertesi elinde alınır o haldeyken o kim bile yine şeriatın mizanı eline kaçırmadı o anda. Peygamber iman farz. Ama Peygamber görmek farz değil. Anne itaati farz. Anne itaat farz. Bu inceliği kaçırmadı oradan. Bir ahşerikte annem bana bu kadar izin verdi dedi. Şimdi tabii evvulla büyük veliler bunu yorumunu yapıyorlar. Acaba Resulullah Sallallahu Aleyhi neden görülmedi Hazreti Veysa? Yemen'den çıktı Karim Köyünden o çölleri açtı yana yana. Allah diye yana yana yana yana geldi de acaba Peygamber neden ona görümmedi meşre gitti? Şura biliyorlar. Hazreti Veys. Eğer o anda Peygamber'i görseydi ruh çıkar diyorlar. Dayanamaz diyorlar. Peygamber'i gördüğü anda o aşk yakar bir Allah diye bağırır ruh kalpten çıkar diyorlar. Yani bu kalpte sığmaz ruh diyorlar böylece. Şimdi tabi evliya makamına bir cezbe hali vardır. Cezbe. Bir evliya cezbeye geldi mi evliya on metre fırlar elde Elinde olmadı. Neden? Ruh Onda kalıba sığmıyor. Nasıl ki gazı ısınınca genişliyor gazlar. Ruhta aşka gelince ruhta kalba sığmıyor. Kalba sığmıyor. Eğer diyorlar o anda Hazreti Übeys gördüğü anda aş aşk cezbeken yakar yakardı. Allah diyorlar fırladı bedenle ölürler diyorlar. Annesi orada tabii mahrum kalacak annesi kalacak Yine etabiliyorlar bunu buyuruyorlar. Peki sahabeler e, peygamber her zaman görüyorlardı. Onlar neden bu hale olmadılar. Şimdi sahabeler peygamberimizi alışıklar görmeye. Bir, bir de Hazreti bir özelliği var. Çok büyük evliya makamı ulaşmıştı. kişi halinde. Yani keşif açılmış. Kalp açılmıştı. O peygamberimizi görünce Peygamberimizden boyu poslanan değil de nuru Muhammediye görecekti. Hakikaten Muhammediye deniyor. Peygamberin gerçeğini görecekti. Bir nur ki olur da bütün alem için sımış. Yani cennet hepsi orada içerisinde. Böyle bir peygamber duruyor. Hakikati Muhammediye deniyor ona. Hazreti Ömer de bunu bir an takmış. Hazreti Ömer'e takmış. Hazreti Ömer, Ömer, Ömer başına kesmeye gidiyor. İstan düşmanı. Ebu Jel'in sağ kolu, Kıvını kuşandı pek gidiyordu. Tabi olaylar olduğu yolda. Kız kardeşi var adı. Tağ gelmişti. Koyun, tık, konuya giremiyorum tabi. Öyle halif Hazreti Ömer aldı ki durumu Hazreti Ömer bir anda işi değişti. Gönlü değişti. Allah içi yandı. Ben iman dedi. İmana geldi. Hazreti e geldi anda Onda bir keşif hali geldi, açıldı keşiflerim açıldı böylece. Hatta Peygamber şu bir Hazretleri Peygamber buyuruyor, benden sonra Peygamberli gecik olsaydı Ömer'e gelir de buyuruyor Peygamber buyuruyor. Hazremlerde o kabet var, Hazremlerde varmış, varmış. keşfi açıldı. Hazremler aldı Hazda bab Peygamberin saklandığı yere götürü götürdü. Hazremler Peygamber'i tanıyor. Mekke'de her beraberler onu öldürmeye gidiyordu. Öyle hal aldı ki Hazreti Übeysel'e keşfi açılmayacak. E görünce Hazreti Demir, yıkıldı kalır. Boş hmm. oldu böyle. Yürüyemedi böyle. Ancak koluna girip götürebilirler. İşte Hazreti Übeysel Allah'ından razı olsun. Allah'ın bize şefaat inşallah. O da Peygamber'e görseydi o anda onun kişi daha da açıktı o anda. Keşfi açıktı. O hakikaten gördüğü anda Ruh dayanamayacaktı. O güzelliğe insan cehennem dayanamaz, dayanamayacaktı. Şimdi burada inşallah bir hatır ama söyleyeyim inşallah artık ömrü yaşa bittiği için bir gecede bir ev sohbetinde Peygamber aşkı böyle konuyken As-ı konuşuldu orada ben As-ı orada Yemen'den Medine'ye geldi e, peygamberin kapısına kadar geldi hedef bulamadı döndü gitti gibi öyle basitleştirerek olayı anlatmıştı o anda ben de o duygudaydım yani Medine'ye geldim bulamadı döndü gitti gibi Has evvel ruhate bundan rahatsız olmuş bakınız ruhate. Şimdi inşallah burda da hası varsa inşallah ben bilmiyorum bilmiyoruz tabi burda inşallah ruhate inşallah. Hem onlara şeyi gider ruhlarını. Onun ruhate bundan rahatsız olmuş. Benim bir şey bile harfi almam bastı görmem. O gece rüyamda bir ses ama kendisi göremiyor. Has evvelsi göremiyor kendisi. Çünkü biz o. Sonda bu konu gelecek inşallah. Kendi gizli. Dedi ki allah Teala aynı şunu söyledi bana. Peygamber işin bana verdi aşkın sana bir zerresini versin de bak yer nasılmış oradan gerdirme, koyayım kapatma dönme bakayım dedi bana. Bu kadar söyledi. O anda bana bir aşk verildi bir Ama bir zerre böyle. bile katılıyor ki belki de bir az bir aşk verdi bana bir yandım. Uyandığımda çıldıracağım ben ya. Dünya dar geliyor bana böyle. Çıldıracağım, gene can bu şekilde böyle. Hmm. Sen canım asla alımı başkeder bana. Hem alını gene gene normal işim var bana sana. O zaman anladım ki onun geri dönüşü nasıl olmada böyle. Tam ona verilen kim bir, bir katrionda biri, Bir derisi belki de anda bana bir anışın bana verildi. Öyle bir aşk ile böyle. Volkan gibi yanaya yana geliyor? Yarısıyla Allah, artık peygamber göreceğim diye. Peygamber beklerken. Evde yok. Beşli de gitti. Denildi, ah çekti. Ana ma kızım her derden. Tabii Peygamberimize bu durum bildirildi. Lezzat Peygamber siktir tabi dedim tabi haber var, Peygamberden, haber vakit üstünde. Peygamberimiz vasiyetti. Aliye Samadetir'e, hastı Emre'yle, hastı Ali'ye. Hacı bir kız de oradaydı. Dedi ki Kansi Bekir'e, Ya Ebu Bekir, Üveys Medine'ye gelecek ama sen onu göremeyeceksin burada. Yani senin zamanına gelmeyecek bir arada peygamber kalkınız. Yani bir de bu konuya kader yönünden bakma gerekir, kader yönünde bakınız. Yani Hacı Üveys Medine'ye geleceği zaman ezelde yazılmış kaderine bakın böylece. bunu haber verdi. Ya Ebu Bekir, sen onu göremeyeceksin. Ömer ile Alun'u görecekler. Peygamber'e vasiyet Benim hırkamı... Ona verin ben de sabırdı. Hırkamı. Buna hırka-ı şerif deniyor bana işte. Sonra... Medine'ye gelme konusu... Hatır çekini okuyorum bunu inşallah. Allah'a e görüşmesini, görüşmesini. Bu hırka kendisine teksim edildi. Hırka-ı şerif deniyor buna. hırka şerif verdi ona. Ve dediler ki... Resul'un sana... E, vasiyeti var ümmetim için dua edin dedi peygamberimiz. Ayrıldı orada secde kapandı. Çok ağladı, ağladı. Bilmiş yani orada Allah'a dua etmişti vasiyeti bu. Hocam, Ülker Şerif ne oldu? Ülker Şerif? Ülker Şerif. Fransız o Ülker'i giyemedi tabii. Ülker Şerif giyemedi tabii. Ancak üzerine alt bir şey aldı o kadar öptü, kokladı başlarına koydu, sakladı onu. Hasibe hiç evlenmedi. Çoğu çocuk olmadı kendisine. Evlenmedi. Hürrika-i Şerif ama elden ele Allah'ın seyir kulağına geçti geçti. En sonunda Osmanlılara geldi. İkinci Osman döneminde Van'da bulunan bir geçmiş, aşireni geçmişti. O bunu aldı. İstanbul'a geldi. ikinci Osman Hazretleri'ne padişaha bunu teslim etti. O da bunu kendi haremine koydu. Sarayda haremine koydu. Sonra Hazreti Ad Ad-i Mecid Hazretleri bak, Hazretleri diyelim. Der. Osmanlı hepsi pahşalışları. Hep çoğu buna Bunlar bundan. Çoğu. Bu mübarezatta Uyur Şerife bir de cami yaptırayım da oraya koyayım da bütün üstüne yaralansınlar bunu dedi. İşte Fatih civarında cami yaptırdı. Hırkaşları camisi de ya cami, gidene görmüşsünüz zaten vardır Fatih civarında Hırkaşları camisi orada Ramazanda cami içerisinde diyalit açılıyor orada yani ta yandan geçiliyor yandan geçiliyor onun sonra çok bedevi gençlerin sarılıyor ee, tabi Osmanlılar zamanında devlet töreniyle açılırmış bu Ramazanda devlet töreniyle. O günlerde tabi biz o günler tabi. Zamanın padişahı gelirmiş. Baş yani başbakanı, şehir İslamı ondan sonra diğer vezirler, bakanlar, paşalar gelirlermiş. Önce padişah kırk hafız kuru okumuş orada. Kırk hafız kuru okumuş böylece Ondan sonra padişah önce konucu edermiş. Ağlayarak padişah. Diğer diğer erkanı ondan sonra haka halka açılırmış bir şekilde. İnşallah günlere gelene gelir inşallah. inşallah Bir de Hırka'ya saadet var ama. O başka. Topkapı Sarayı'nda var. Hırka'ya saadet o başka. O da Peygamber Hırka'sı ama. Peygamber yine bir sahabeden birine verdi. Kabe'nin Zühre'den bir sahabe vardır. Kabe'nin Zühre Hazretleri diye sahabeden. Bu kendisi şairdi. O zamanlar şiir çok revaşiydi asıl saadette bir de şiir söylemek Hazreti Kâb iki karış bunlar karış imanatı peygamberimize bu imanatı peygamberimize hep peygamberimiz aleyhinde şiir söylerdi kendisi hatta kendisi ödülmek isterdi kendisini bundan dolayı derken ama bu iman meselesi başka bir şey yani. gönül meselesi yani o imanın bir nuru bir damladı mı gönle kul bir anda değişiyor Adı Kağab'da koyun çabanlı koyunlarmış. Koyunları gülermiş kendisi. koyunlara güderken bir de işte İmam Nuri geldi. geldi. Yandı. Koştu meşkeye gitti. O anda işte öyle bir doğmuş ki Rüsusun peygamın metiyle, övgüsüyle öyle bir şiirde işte söylüyor ki hikmet sözler söylüyor. Peygamber çıkıp hırkasını ona ver. Adı Kağab'a verdi. O da Yavuzdansı Hazretleri Mısır'ı fethedince o zaman İslam'la getirildi. O emanetlerle beraber, kusama beraber getirildi, İslam'la getirildi. O tabi şimdi Topkos ayında oluyor. Şimdi genelmiş inşallah Allah, Hazreti in Medine'ye gelişi mesele, Hazreti zamanında bakınız. Yani hep bunlar Peygamber'in mucizeleri, Aleyhisselatü Hazretleri'nin. Hz. Resulün bin amur Kale. Hazreti Üseyir bin anı hazretleri. Bu okuyan hazretleri e, Müslümde, sayın Müslümde yani sayha dersten. Can Ömer hatta ile ta aleyhi emdat ehli Yemen'i seilerim fikim. Çok adı da. Özetleme çalışmamız inşallah. Yemen'e Hazremer halife olunca. Artık biliyor ki İvish Medine'ye gelecek. Onun zamanında gelecek. Ona bu görev verildi. Resulullah böyle söyledi mi? Söyledi. Hak, hak gerçek gerçek olacak. Yemen'den gerek hacdan sonra Yemen'de önce Mekke'ye oralar orada yolları geçtiği için işte Medine'ye gelirlerdi. Ya da başka amaçla işte askeri şum için Yemen'den yolcu kafilesi Medine'ye gelince hazır çıkıp günleri karşılanmış Soruyormuş, Efikü Üves bin Amr. Soruyormuş, işiniz Üves bin Amr var mı? Amr, babası yani. ismi yani. İçinizde Üves, babası ismi Amr. İçinizde İsm, Üves bin Amr diye biri var mı? Soruyormuş, Hatta Eta'la Üves'in, Hasan Bere her kafileye gelen yolcuları soru sorusu en sonunda Üves'i buldu hastalığa. Şaka Hasan şöyle Hasan has, Üves'e, Ente Üres bin Amr sen Üresi Amr sordu. Kale nean. Evet dedi. O kadar cevap verdi. Kale min Muradin Murad kabilesinden su min Kale'nin onun Karan kolundan ısın. Kale nean. Evet dedi. Kale. Hazreti min sordu. Peki hani bir kere Baras'ın sende hastalığı var mı? Baras hastalığı. Cid hastalığı Beyazlık vardı. Ve Barat'ın yüzü ve bu hastalığı geçti. İlla mevla diremin. O hastalık o zamanlar geçmeyen bir hastalıkmış bu baras hastalığı. Abra denir buna, Baras denir. bir cilt hastalığı, bütün bedenin sancağı hastalığımış. Bu hastanın tedavisi yok o zamanlar. Yalnız halüvesten geçiyor. yalnız avucunda bir direm kadar yuvarlaşıyor kalmış, avucunda kalıyor belki. böyle hasta bildiriyor, o da bak soruyor. Sen sende var bir hastalığı? Hastalığın geçti. İlla melda dirhemin, bir dirhem, bir lira kadar kaldı mı? Kale neam? Evet diyor. Kale. Leke valetin. Senin annen var mı? Kale ne var? Kale. Sünuselü sellem Ben de peygamberden duydum. Hasan burada şimdi. Aile bunlarak Hasan'a söylüyor, peygamber bana söyledi. Yemen'den bir kafileyle Üveys Bey'e gelecek. Bunları sayıyor. Yol uzun efendi. Onun geçmekte çalışım buraları. Hazem Peygamber'den sonra şunu söylüyor şimdi Üveys'e. Şi'in istetahte en safelike fevâl. Bazı yer <gülüyor> peygamber buyurdu ki Übeysi'ye karşılaştığın zaman eğer elinden gelirse ona söyle senin için istifa etsin. İstifa etsin, sen için. Sen dua etsin. Bakınız. hazret ona Süleyman ona üstlenme maneviyatta. Ama demek ki onda Übeysi'nin duası ihtiyaçı yine var. Peygamber Übeysi'ye özel söylüyor. Bakınız. Fiyiz isteta ante. te Bu te. muhatap tekil Zavir olur burada diyor Ömer, elinden gelirse en yestafeleke fevalli. Senin için istifa ettirme elinden gelirse, söyle yaptırır bunu. Festaufirli. İlk arasında Ömer ne olur? Benim için istifa eyle benim için. affı için Allah sana dua edelim için diyor. Festaferellehü Hazretleri onun için aldı, istifa edildi, Hazretleri için dua eti orada. Fekaleli Ömer, Hazretleri sordu, Übeyse. Tabii aralar çok şey konuşuldu, şey yaptılar. Hazretleri Meşik'e sonra şunu sordu şimdi. Ey ne türüydü, ne etmişsizsin buradan? Önce tehdit ettiği medenine kaldı Übeyse. Übeyse medenine kal Hazretleri Meşik'e. Rica etti. Medine kalsın dedi. Übeşe'ye dedi bakalım. Resulullah yiyatmaya yatarken ben burada topak üstünde oturamam buyurdu. Ben burada kalamayacağım dedi. Bunu sordu. Nereye gitmek istiyorsun Medine'den? Kale el-Küfe'de. Küfe'ye bir şey buyurdu. Küfe Irak'ta. Hala aynı şey duruyor değil mi? Kale ...hazmer şöyle dedi kendisine... ...elâ ektübü leke ile amiliha ...ya ebes... ...sen bunu malemek için küfe geçirsin... ...gübet ellerine... ...ben de onun amiline... ...mülke amiline, valisine... ...geçip yazayım da... ...sana her hazine de bir maaş bağlanması olan buyurdu... ...kâle... ...ekûn alefî gab, fi i nâzî... ...ehabbü ileye ...istemeli... ...o fakir nasıl geçiliyorsa ne geçirin dedi. Ma istemem ben dedi. Ve küfe gitti. Kaldı mı küfe? Az 5 ne oldu şimdi sonunda? Gene bu özet iyi O Okusa uzun edinecek. Ertesi yıl küfün eşrafından bir hacı gelmiş. Küfe'den bir kafre geliyorlar tabi. Hacı geliyorlar. Bunlar içinde Halis-i tanıyan ama Halis-i Übeys'i aşağı gören, hakir gören onu hata alay eden biri varmış. Küfe'nin eşrafından Hacı gelmiş. Halis-i karşılaştılar bunlar. halis sordu ona Hes-i Übeys'in. Übeysi ona sordu şimdi. Küfe'de Übeys bin Amir diye biri var. Onu gördün mü, tanıdın mı onu? Taba şaşırdı şimdi. Bir halife, bir As-ı soruyor. Halbuki Übeys'i çok aşağı görüyor. Alayda Übeys'te. Evet dedi gördüm. Ben buraya gelirken dedi. Çok harap bir evde oturuyordu. Yani evde de bir kulübede. Ama yüklük kulübe oturuyordu. Öyle dünya alıyordu yanında. O şey bıraktım. Hazreti Ömer onunla olduğu anlattı orada. arada. Bu gidince Hazreti Bey, gitti. Ondan özür diledi. Yalvardı. Ne olur benim için istifa et. Allah benim için istifa et. Üveyiz buna e yine hacdan geldin bak salih bir yoldan geldin. Senin doğan daha kabul olur. Sen bana dua et. Yok hayır. Rica edeyim. istiyorum. O zaman dedi ki, sen Medir Ömer'e karşı Ömer'i gördün mü yoksa dedi. O mu sana söylediği benim mu? E evet, görün deyince peki onu istifar etti. Bu da bu hal duyduk ve kendisi kim olduğunu. Hal duyunca küfeda duramadı oradan karşıya gitti. Kayboldu gitti kendisi. Yalnız hal süresin bazı görenleri kendisini sevenleri dostları onunla karşı oldu. Ondan inşallah birkaç inşallah bakalım inşallah. Biri Herem bin Hayyan Hazretleri vardır. O da tabiinden kendi büyük Eylülullah kendisi de. Bu da Hazreti Übeysi'yle epey karşılaşıp görüşen bir kişi. Biri bir, bir Herem bin Hayyan Hazretleri Üvesi görünce Ya Üves ne olur? Bana ben nasihata bulun diye. Bana öğütte bulun diye. Onlar öğüt istemesi yapmak üzere ama. Yani lafosun değil diye istemeleri. Ya öğüt ne oldu? Bana biraz yani nasihat tab öğütü tabulun bana. Onu uygulayacak. Ona bakın şöyle söyledi. Ey yaram. Yattığın zaman ölümünü baş yuzunda bildi. Yattığınla ölümün baş yuzunda azda baş yuzunda sen başına azale teslim ettin belki kalkamayacaksın belki son yatışın bu senin veliyat dedi böyle Uyur da kalktığın zaman da, ha, da hemen karşında ölümü gör azale bir sene seni izliyor sen azale aleyhisselam ölümünü yakın değil dedi günahın küçüğüne sakın bakma aldanma dedi Günay kime kaç işiyor, işliyorsun dedi. Bu ne bil? Güvaat kuşu gören haşa Allah'ın kuşu görmüş olur böyle dedi böyle. Bir şey ki Allah yasaklamış. Allah bunu haram kılmış. İlah kudret göster bunu? Efendim işte bu zaten ne olur demedi de böyle. Güna yasaklayan kim? Allah biz dedi. Öğleden epey duruldu. Rica etti. Ya övüş, ne oldu? Bana biraz daha nasıl da bulunur musun biraz daha? Az üvey bir baktına da, ey herem dedi. Annen öldü, baban öldü, Adem babamız öldü, Resulullah öldü, Halimiz bütün de öldü dedi. Yüreği bir durdu, şöyle bir daldı. Ah Ömer, ah Ömer dedi. Ömer de öldüydü şu anda o sefer. O anda. Biden bire. Helemi diyor ki şimdi buna, uzanan kişi Ömer halife, Medine'de ölmedi o. E şu anda o da öldü. Bir fırtın, bir şey. O anda öldü, o öldü. Keşke kimse görüyor. O da öldü. Buyuruyor. Hazreti şöyle diyor. Herem'e, ya Herem diyor, sen de diye, ben de diyor, bizler diyor, yaşayan ölürüz bizler diyor. Yani ölümden unutmayan, ölürüz bizler böyle diyor. Şimdi mi ki bir insan, tabi bundan sonra biz de bir hisse alalım inşallah, bir kimse ölümü, ne kadar kendini yaklaştırırsa, yani kişi biraz tabi kendini düzene koyar. İnsan günah işleyemez, Allah isteyen Ölüm beter kişi. Yine Übeysi sevenler ismini tabi çok duyuldu. Kendini arıyorlar ama tanınmıyor kendisi. O durumda. Yine kendini seven bir hayranı bunu yine bir yerde görüyor. O da Übeysi şöyle soruyor. Ya Übeys diyor. Duydunma göre diyor. Sen her gece diyor Namaz kılanmışsın tay sabah kadar diyor. Yatsızdan sonra diyor, namaz durmuşsun diyor. Sabah da namaz kılıyormuşsun diyor. E bütün gece nasıl namaza dayanabiliyorsun? Nasıl namaz bütün gece? Bir ah çekiyor. Ah diyor. Nerede çok namaz diyor. Namazı duruyorum diyor. iki diker tam sabah oldu veriyor diyor bakın. iki deket tamamlamadan sabı ol Namaza doyamıyorum diye ben. Doyamıyorum ben. Diyeceğim. Nasıl namaz kılalım ben? De. Nasıl kıyamı, nasıl kıraati, nasıl rüku, nasıl secde o kadar namazdan zevk alıyor. Namaz tadımına miraç yapamaz kardeşim. Başlasam o diye. Yine başka görüşle Hazer Üveys'i sevenler birisi yine çok tabii ki piş arayanlar Gene bir Allah'ın sıfır ediyor kendisine. O da ondan bir nasihat istiyor. Diyor ki ona Allah'ın kitabı olan Kone Kerim'e sarıl. Kone Kerim'i yaşa. Ondan ayrılma kopma ondan diyor. Ve ölümü hiç sakın unutma diyor. Hep aynı şey. Ölümü unutma. Ölümü unutma. Bir de diyor Allah'ın kullarına acı İnsanlara fayda olmaya çalış diyor. İnsanlara gafetten kurtarmaya çalış, insanı kurtarmaya çalış diyor İnsanlara acı diyor. Allah'ın kullara diyor. bunlar belediye. Gafetten bunlar diyor. Bunları kurtarmaya çalış bunu. İnsanlara kurtarmaya çalış diyor. Nasıvis işte aşık olan birisi. Bir hasivis aşık olmuş. Yıllarca aramış bunu ama. ara aramış. Bir gün bu kişi Bırakta diyecek kenarında üveyse rast geliyor. Diyecek kenarında Hazreti Hübeys namaz kılıyor diyecek kenarında. Rabim tanıtıyor, tanıyor, oturuyor, bekliyor, namaz kılsın da kendi görüşecek. Ama namaz bitmiyor tabi. Hübeys'in namazı doymuyor ki namaza. Namaz bitmiyor tabii. Meğer üveys abdüzü almış da abdüz namazı kılıyormuş iki yazık kılıyormuş bir şey bekliyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ne kadar bekliyoruz ha? selam veriyor. Şimdi bir soruyor. Ya üyesi. Bak üyesinin durum yok fazla yani. Vakti yok. Boş konuşmaya kendisini. Bana bir öğüt ver diyor. Ne yapayım da diyor. Ben de Mevlam'ın rızasını kazanayım. En kesimin hangisi? Namazını huşuyla kılıyor bakınız en kesinle yol, namazını huşuyla kıl diyor. Bu kişi biraz duruyor, ya üveyş, bunu bir açar mısın bana biraz daha? Nasıl namazı huşuyla kılayım? Sen namazarken biri gözlerine değil bir hançer saplasa, arkadan hançer çıksa, bunun farkına varmama gerekiyor diyor. Huşu bu da böyle diyor. Bu tabi, üveyşin huşu bu tabi. Niçin kondu mu? Demek kırsal karşıdır benlişe. Oraya kaşı, buraya kaşı benlişe. Yani bizler neredeyiz, değil mi? Hadi beş nerededir benlişe? Nerede benlişe? Tabii ümit keşken Mevla'mızdan ama kullan gayet el lazım kullan. Yine hasire işi sevenlerden birisi ona karşılaştı kendisiyle. Hüves'i görünce daha önce kendisine görüşmüş. Görünce ya Ömez nasılsın diye hemen. Yani keyfalik Arapçası. Ya evet, nasılsın diye. Onu soruyor. Bakın şunu söylüyor. Sabaha biri kalkan ama akşama kavuşana bilmek kişi ne oldu ki diyor. Tamam sabah kaldı. akşamın olacak. bilinmez. Ben böyle bir insan diyor. Ne olur bilse halli oldu böyle diyor. Sonra Hazreti bir ah çekiyor böyle. Şöyle ah kardeş ah diyor. Yol çok uzun diyor. Yol uzun. Ya. Kabir alemi icabında binler yıl geçiş yatanlar var kabirinde. Ondan sonra mahşer elli bin yıl. Surat köprüsü var. Yol çok uzun bir Ah çekiyor. Ah kardeş yol çok uzun Azık az ama diyor, azık az diye. Yani amelimiz yok diyor fata diyor. Üves bunu şey yapar böyle. Yol uzun, azık az diye yani. Demek ki ne yapabilirsek bir kendini biraz zorlamamız da gerekiyor inşaat aleyh. Yine bir haşkaran birisi kendisine aşık olan birisi kendisine görünce ya Üves. Az ve konuşmadığı için ondan bir öz nasihat almak istiyorlar. Üniversitesi ne olur Benle az ilgilen, bana biraz daha bulunur musun? Şöyle bir bakayım. tabii herkese bu başka süreci durumuna göre. Bir bakıyor kişiye de, Allah biliyor musun diyor ona. Allah biliyor musun? O anda kişide öyle bir imanı gelişir ki, o anda Allah-u Teala'yı gençlikten allah Teala biliyor anda. Allah Rabbül Alemiyim. Şu anda o duruma geliyor ki yani fenafilli hale deniyor buna. büyük Mülk Allah'ın mülki celaluhu. Her şey alın elini tasarrunda o anda. Bir allah Teala biliyor. Evet üniversite Allah biliyorum diye böyle. Eh sana bu yeter diyor. Allah'tan başka bir şey 5 de zarar etmez diyor. Sonda gelen sana bu yeter diyor. Şimdi gerçekten ben şahsen bunu düşündüm de ...şine yeni doğan bir insan... bebek be bi buna... ...bir şey bilmiyor... ...çocuk zamanla bir şey öğreniyor... Şimdi. ...herkes tabii... ...bir kişi öğreniyor zamanı... ...kişi uzman oluyor... profesör oluyor... iş adam oluyor... ...şu bu oluyor oluyor kişi... ...bir şey insan biliyor... ...ama sonunda... ...eğer insanın biraz ömrü uzursa... ...kişi daha dünyadayken... ...birlikte ne artık bilmeme başlıyor kişi... ...e göz görmüyor... El titriyor. Beyinde gerileme başlıyor. Bilir dost alışmaya başlıyor. Hele kişi mezara girdiği zamanda ne gerekiyor arada? Rabbin kim? Ve onu söylüyor. Evet. Allah biliyor musun Cezalev deyince kul bir değişiyor. Üniversitesinin tabi cezbesiyle, nazarıyla hale değişiyor. Evet biliyorum. Diyor. Sana bu yeter. Tamam yeter böyle. Bu kişi epey duruyor. Tabi bir hal almış ona maalesef. Epey duruyor. Dönmüş, gidecek gitmek üzere. Bilmeyiz. Allah için bana daha bulur musun bana diyor. Dönüyor. Allah seni biliyor mu diyor. Allah seni biliyor mu? Biliyor. başla bilmesiz oluyor diyor. Allah seni biliyor mu? Biliyor diyor. Başkaları bilmesi de olur diyor. Gerçekten kişi insan girdi mi? kimse bilmese de oluyor. Allah bildiğin insanı. Hazreti Büyüs'ün ölümü nasıl oldu? Mezarın nerede şimdi buna? Bakın inşallah. Mezara kabri bilinmiyor. Bazıda var makamı var kendisinin. Ama mezara karı bilinmiyor. Yalnız bilinen tek şu, gerçek şey bilinen mesele <gülüyor> Sıffin Savaşı'nda bir de Aslılar Arslan savaşta, Sıffin Savaşı'nda hastalığı tarafından savaşa katılmış kendisi. O savaşa şerit olmuş kendisi. O savaş şehit, şehit olmuş. Bir şey biliniyor. Mahşerde mahşerde yani kaybeden kalkış zamanında buraya Peygamber Aleyhisselam allah Teala Mevlamız Übeyesi'nin şeklinde allah Teala melek yaratacak. 70 bin melek allah Teala. Onun su şeklinde Havs ve übeyiz, melek arasından melekler arasında gelecek ve cennete gidecek. Görenler 70 bin her biri de aynı şeklinde olduğu için Hangisi evis bilemeyecekler görenler. Ancak Allah'ın birlik olabileceği evis kim olur arkadaşlar? O Rabb'ime rahmet edecek insana gidecek arkadaşlar. Kesme ilhamza verdiği için Allah Teala inşallah bize şefaat şerefi onları ve evet. onları sevincimizi nasip etsin inşallah mahfeten inşallah. Diller tale Fatiha.